Onu gücendiren sadece bizi değil, Allah'ı azımı şanı da gücendirmiş olur buyurmuş. Ama ben adam olamadım, o başka. Konya'da etkisi nasıldı? Bir defa dönem zor bir dönemdi. Ali Rıza Efendi sureten güzel, mehip, heybetli bir adamdı. Ahlakı da mükemmeldi. Şair, duygulu fakat celal sahibi bir zat. Gözlerini kapatacak kadar gür kaşları vardı. Konya'da zengin olmasına rağmen her şeyini bırakıp hicret edebilmişti. Medine-i Münevvere'de nasıl geçinmiş? İzzetli bir insan. Elli yıl Medine'de kimseye yük olmamış. Kaşık yapmakla geçinmiş. Yunus Emre ve Kudusi tarzında ilahi aşk şiirleri yazardı. Basılmış iki divanı vardır. Kaşık yaparken şiire de zaman bulabilmiş. Maşallah. O ağaçların, yongaların, talaşların arasında daima kalem kağıt bulundurur. Kaşık yaparken ilham geliverirse hemen kayda geçirirdi. Kitaplarından birinin adı Gülzar-ı Medine'dir. <gülüyor> Gönlünün sesini yazmış demek ki. Ali Rıza Efendi aşık ve cezbeli bir zattı. Kur'an veya kaside okunurken ağlar cezbelenirdi. Kendisi gibi olanları da coştururdu. Medine-i Münevvere'de 60 yaşından sonra hafız olmuştu. Hıfzı nasıldı? Pişkin oldu mu bari? Hatimle teravih kıldıracak kadar iyiydi. Medine'de Adanalı hafız Hüseyin Efendi'nin evinde gece sohbeti vardı. Yemekten sonra sofra duasını Ali Rıza Efendi yaptı. Duada... Yediğimiz şeyleri çıkarabilmemiz için çıkış yerleri yaratan Allah'a hamdolsun mealinde bir cümle geçti. Kendi, kendime buna da ne gerek var efendim dedim. Allah Allah enteresan. Bakalım söz nereye varacak. Yani Allah şahidimdir. Sadece gönlümden geçti. Havatır olarak. <gülüyor> Sen misin bunu söyleyen? O sabah namazında harem-i şerifte sol tarafıma bir sancı saplandı. ...böbrek sancısı. idrara çıkamıyorum. <gülüyor> Kum varmış, kamış Allah Allah. Hemen imtihan geldi demek. Sorma, sorma. Biraderi çağırdık, tabip getirdi. Doktor Halilur Rahman Bey geldi. Kocaman bir semaver çay yaptırdı. Kum böbrekten ayrılmış. Düşürmek lazım. Çayı içtik. Merdivenden in, çık bakalım. İn kök, <gülüyor> Yine de ucuza atlatmışsınız. Ee, bir görel olsa ne yapıyor bu, deli mi diyecek? Neyse efendim, o gün anladım ki her türlü nimete şükretmek lazımmış. Eğer her abdeste idrara çıkmak böyle olsaydı hayatın ne tadı kalırdı ne tuzu. <gülüyor> İnsan canında beziyor ya. Ali Rıza Efendi'ye ilham olmuş demek ki. Yoksa bildiğimiz duada o ifadeler yok. Senelerce Celalüza Hoca Efendi ile birlikte haccettik. O celalli insan fakiri kafile reisi tayin ederdi. Kendisine danışacak olurdum. O zaman derdi ki: Ya evladım! Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kimse yola çıkarsa İşlerinden birini emir tayin etsinler buyurmuş. İşte o emir bu gibi tereddütleri, itirazları önlemek, cemaati rahat ettirmek içindir. Sen nereye münasip görürsen bizi oraya indir. Bir daha da bana bunu sorma yap. Aşır ve kaside seçiminde manaya çok dikkat ederdi. ...muktezai hale uygun olmasını isterdi. Ömrünün her anını zikirle, fikirle geçiren bir kimseydi. Menemen hadisesinden sonra tevkif edilmişti. Birkaç ay hapis yattı. O günlerde Konya'da Şeyh Esad Efendi'nin hatrı sayılır bir cemaati vardı. Büyük bölümü Ali Rıza Efendi'den dersliydi. Sizin hicret kararınızda Ali Rıza Efendi'nin bir payı var mıydı? Biz karar verdiğimiz dönemde Ali Rıza Efendi hicret etmişti zaten. Evet, cesaret vermiş olabilir. Onlar Konya'ya gittikten sonra iş daha da zor oldu. Babamla dedem şöyle konuşurlar. Kapıyı, pencereyi iyice kapatın. Konuştuklarımız dışarıdan işitilmesin. Ne olur ne olmaz. Öküz altında buz ağrıyorlar. Şu işe bakın ya. Her türlü günah serbest. Bizse kaçıp saklanmak zorundayız. Akif ne güzel söylemiş. Görünmez. Ayşin abi çehre olsun rehgüz ağarında. Ne gurbettir çöken İslam'a. İslam'ın diyarında. Ya öz yurdumuzda elimizde garip olduk. Meyhaneci serbest, gazinocu serbest... ...bilmem ne haneci serbest... ...bizlerse esaretteyiz. Allah Allah. Yurtta sulh, cihanda sulh diyorlar. Aslında cihanda sulh var ama... ...yurtta hep harp yapılıyor. Sürekli birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Düşmanlarla anlaştık... ...sulh yaptık, harbi kaldırdık. Ama içeride bir türlü sulh yapamıyoruz. Sürekli düşman üretiyoruz. Babacım... ...son hadiselerden sonra asılanların sayısı... Zannedersem İstiklal Harbi'ndeki kayıplarımızdan fazla olacak. Yalnız Konya ve civarında asılanların sayısı 500'ü geçerse... ...varın neticeyi siz hesap edin. Çok dua etmemiz gereken günlerdeyiz oğlum, çok. Ben bu günlerde şu ayete devam ediyorum. Mealen şöyle. Allah'ım içimizdeki bir takım akılsızların yüzünden bizi cezalandırma. Sifihler hukuk, kural, adalet tanımıyorlar... Allah'ım bunların şerinden sana sığınıyoruz. Amin. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Medine'ye geldiği sırada... ...Şeyh Zeynel Abidin Efendi de Şam'dan Medine'ye gelmişti. Kuba'ya yakın bir bahçede kalır... ...gelen geçenle sohbet edermiş... Mustafa ve Abdullah Runyun kardeşler de her gün Şeyh Efendi'yi ziyaret eder, sohbetini dinlerlermiş. Ali Rıza Efendi der ki... Zeynel Abidin Efendi'ye ne kadar dua etsem, ne kadar rahmet okusam, yeni de hakkını ödeyemem. Ben Mustafa ile Abdullah'ı çok küçük yaşta buraya getirdim bir günden bir güne hallerinden şikayet etmediler. Konya'da bıraktığımız bağımıza, bahçemize, döküp saçıp terk ettiğimiz işimize, dükkanımıza imrenmediler. Tehassül hali göstermediler. Zeynel Abidin Efendinin sohbetleri buna fırsat vermedi. Çocuklarıma hizmet aşkını Şeyh Efendi aşıladı. Allah ebeden razı olsun. Böyle dostları eksik etmesin. Babanız vefat edince siz Medine'ye, ailenizin yanına döndünüz. Mustafa Runyum Bey ne yaptı? Kahire'de tahsile devam etti. İslam hukuku üzerine ihtisas yaptı. 1950'de Türkiye'ye dönünce Diyanet de vazife aldı. O sırada Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'ydi. Ondan sonra Konyalı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu. Bu iki başkan döneminde Mustafa Runyun mühim vazifelerde bulundu. O yıllarda radyoda dini sohbetler yaptı. 1958'de Konya mebusu olarak millet meclisine girdi. 59'da Türkiye'ye geldiğinizde mebuslu galiba, mebustu. Ağustos başında İstanbul'da buluştuk. Kastamonulu Ata oğlu dostumuzdu. Babası Hacı Osman Efendi hem Kastamonunun ayan ve eşafından hem de vaizdi. Orada ittihat ve terakkiye karşı seçim kazanan mücadeleci bir dava adamıydı. Konumuzla alakasını kuramadın. Azıcık sabredersen kuracaksın. Dinliyorum efendim. Bu Osman Efendi bizim İstanbul'da olduğumuzu öğrenmiş. Oldu söylemiştir. Ata Bey'in Sultan Hamam'da Hacı Küçük Camii'nin yanında. Orlon iplikleri bayi mağazası vardı. O günlerde Hulusi ve Nuri Topbaş beylerle, Ata ve Mitat Çallı beylerle görüşüyoruz. Bizim biraderler, sandıkçılar da oradalar. Hacı Osman Efendi oğlu Ata Bey'e telefon ediyor. Alo buyurun Hatta sen misin oğlum? Buyur baba benim Hayırdır bir şey mi var? Ali Ulvi Bey ile biraderleri oradaymışlar Mustafa Rüyun Bey de İstanbul'daymış Yanlarında Medine'den birkaç dost daha varmış Kemal Bey, Hüseyin Latif Bey, Eyüp Sabri Bey Hepsini al devre haneye getir Eylül'de buraları serinler Sobalar yanmadan gelin Ormanlara çıkalım Kuzu kızartıp ikram edelim Kendilerini bir teklif edeyim baba Müsait şeyler getiririm Birkaç günlüğüne müsait oluversinler canım Gelmezlerse Medine'deki evlerine gitmem Peki baba bunu da aynen söylerim Var mı başka bir diyeceğin Mümkünse bu hafta sonu bekliyorum Peki baba Allah'a emanet olun Babamdı Hacı baba bizi oturtmuyor Gelmezlerse Medine'deki evlerine gitmem diyor Aslında benim kendisine Medine'den de sözüm var ama Nasıl yapsak ki Bu hafta sonu bekliyor Gidebilecek miyiz? Fevkalade bir mani çıkmazsa inşallah. Üç otomobil dolusu insan devrekaniye doğru yola koyulduk. Yolda Mustafa Runyun Bey ile dertleşiyoruz. Parlamentolarda çalışmak bizlerin ahli değilmiş. Ek başına insanın sesi duyulmuyor. Grup olmak gerekiyor. Bazı meselelerde yanınızda arkadaş bulamıyorsunuz. Cemaate namaz kılmaya gelen yok. Fakat yine de faydalı bir konuda kanun çıkacak, evet diyen çok ama imza atan yok. Bu dava fertlerle değil, toplulukla yapılabilecek bir iş. Biz şahıslara güvenip yıllarımızı boşa harcıyoruz. Tek insan iktidara da gelse grup olanlara karşı bir şey yapamıyor. Mustafa Runyum Bey de pek dertliymiş. Bu dert yanış bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasının kadrosunu yetiştirmesini hatırlattı. Medine'ye gelen hacı dostlarımızın çok sordukları suallerden biri de şu. Efendim, Peygamberi Zişan acaba neden 13 sene Mekke'de, 10 sene Medine'de kaldı? Acaba neden daha önce hicret etmedi? Bunun sırrı, ilahi hikmeti neydi? Sizin cevabınız ne oluyordu? Bu suale aciz ediyordum ki temel atıyordu. İnsan yetiştiriyordu, kadro yetiştiriyordu. Bu öyle bir kadroydu ki artık acaba mı ki yok. Her şeye hazır. O ruh Medinelilere yerleşince de Bedre sıra gelir. Mekke döneminde münafık yoktur mesela. Müslümanım diyebilmek yürek ister. Mustafa Runyun'la bunları konuşarak devrekaniye gidiyoruz. Mustafa Bey devamla diyordu ki... Doğru dürüst bir şey yapamıyoruz. Ancak tanışıyor, selamlaşıyoruz. Kimlerin dostumuz olduğunu öğreniyoruz. Dörtlere ait meselelerde milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama önemli işlerde hiç dediğimiz olmuyor. Halbuki millet bizi oraya önemli işleri yapalım diye gönderdi. Ben bir iş yaptığımızı kâne değil. Zor iş. Milletvekili olsanız da bir şey yapamıyorsunuz. Çok acı. 1960 darbesiyle Yasada'ya gönderilenlerden... Daha sonra Kayseri cezaevinde hapis yatmıştı. Ziyaretine gitmiştik. Atıf Benderlioğlu da oradaydı. Atıf Benderlioğlu Adnan Menderes ile ilgili bir hatırasını şöyle anlattı. 26. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buç production